Auzu billahi minash-şeytanir-racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l-vahidil-kahhar Wassalatu vesselamu ala nabiyyil-muhtar wa ala alihi ve sahbihi'l-ethar wa ala jami'il-enbiya'i vel-mursalin el Kıymetli kardeşlerim Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiül Evvel ayındayız ve adım adım Veladet Gecesine doğru yürüyoruz. Malumunuz Veladet Gecesi ya da bizim dilimizde yaygın olan şekliyle Mevlid Gecesi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cihana merhaba dediği gecedir. O kutlu Doğumun gerçekleştiği gecedir. Onunla başlayan süreç ve 40 yaşına geldiği zaman aleyhissalatü vesselam efendimizin insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan vahyin yeniden inmeye başladığı sürecin bir yönüyle başlangıcı ve dibacesi kabul edilecek bir gecedir. Elbette ki böyle geceler birer fırsattır bizler için bazı şeylerin İyice muhasebesini yapmak adına, bazı şeylerle münasebetleri daha da sıklaştırmak, kavileştirmek adına, eksikleri tamamlama adına, noksanları giderme adına, aşırılıkları daha makul ve mutedil çizgiye taşıma adına birer fırsattır bizler için. Allah'ın ayları, günleri her birisi bunun için fırsattır ama... Bazen özel gün ve geceler bu güzelliğin daha farklı bir biçimde tezahür etmesine vesile olur. İsterim ki veladet gecesine adım adım yaklaştığımız şu anlarda hepimiz ben başta kendi nefsim olmak üzere hepimiz ne kadar sünneti Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem beraberce yaşıyoruz. Allah Resulü'nün sünneti ne kadar hayatımızda? Gerçekten Peygamber Aleyhissalat ve Selam'ın bize miras olarak bıraktığı o nebevi miras bizim dünyamızda nasıl yer ediniyor? Edinmiş, neler bu manada sıkıntılar var? Bunun bir muhasebesini yapalım. Bazen dış dünyayla, başkalarıyla fazlaca meşgul olunca kendi nefislerimizi unutuyoruz. Asıl sorgulamamız gereken, hesaba çekmemiz gereken kendi nefsimizken çok zaman dışarıyla fazla meşgul olunca bunu ihmal ediyoruz ve bu da onarılmaz yaraların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Şimdi ben şu veladet gecelerini, veladet günlerini bir yönüyle vesile edinerek Aleyhisselam ve selam efendimizle aramızdaki bu bağın yeniden gözden geçirilmesi adına bir fırsata dönüştürülmesini arzuluyorum ki inşallah Cenab-ı Hak en başta bana sonra da hepinize bunu nasip eylesin. Gelin bir muhasebe yapalım. Sünnet-i Muhammed ne kadar bizim hayatımızda? Sünnet-i Muhammed deyince sallallahu aleyhi ve sellem ne olur? Bilindik ve artık ezberlenmiş, klişeleşmiş, birkaç tane şekle mahkum edilmiş şeyler aklımıza gelmesin sadece. Haşa ben bunları basite alıyor değilim. Netice itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında var olan her şey bizler için mübarektir. Bizler için hayata taşınması gereken örnekler ve modellerdir. Ama bazen işimize öyle geldiği için, o kolay olduğu için, o fazlaca bize bedel ödetmediği için belli şeyleri bir sünnet diye anlıyor, onlarla sınırlandırıyor. Geri kalanın muhasebesini yapmakta ise acziyet taşıyoruz. Onun için ben istiyorum ki bu gece bazı şeylerin muhasebesine vesile olsun diye belli hakikatleri size bir hatırlatayım. Mesela aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatı boyunca hayatından hiç çıkarmadığı bir sünnet. 23 yıl boyunca hakkın ikamesi için çalışmak, batıla karşı çıkmak, batılı izale etmek, hakkı ise hakim kılma adına bir gayret ortaya koymak. Zaten hakkın ikamesi batılın izalesidir. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz öncelikle bu manada hakkın ne olduğunu çok net bir biçimde ortaya koyarak başta kendi sonra etrafında olan sahabi efendilerimizi hakkın ikamesine davet etmek. Acaba ne kadar bu sünnet hayatımızda? Bugün küfrün, fıskın, fucurun her tarafta farklı bir biçimde hakim olduğu bir coğrafyada ve bir zeminde bir zamanda yaşıyoruz. Bizler ne kadar mesela bu manada hakkı ikame etme adına sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gelin bir veladet gününde, veladet gecesinde, aylarında bu manada bir muhasebe yapalım. Bir başka sünnet sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca adaleti tesis etme noktasında inanılmaz derecede bir hassasiyetle bir yürüyüş. Adalet yakınlarının aleyhine bile olsa... Sevdiklerinin aleyhine bile olsa canından aziz bildiği canından bir parça bildiği Fatma'nın radıyallahu anha onun aleyhinde bile olsa sevdiği birisi olarak Hüsame'nin gelip istediği aracı olmak için söylediği bir şeyde bile olsa asla bu manada yakınlığa bakmadan asla bu manada mensubiyete bakmadan Asla bu manada başka bir şeye takılmadan mutlak manada adalet ne ise o adaletin gereğini yerine getirme ve adaleti tesis etme. Ne kadar hayatımızda mesela bu sünnet adaletin tesisi için her cuma Nahl suresinin 90. ayetinde duymuş olmamıza rağmen Allah bize adaleti emretmesine rağmen o adaletin o emrini o emri ilahiyi Yerine getirme adına biz neredeyiz? Gelin bunun bir muhasebesini yapalım. Sünnet-i Muhammed ise eğer sünnet-i Muhammed'de adaletin başka bir yeri var. Biz bunun neresindeyiz? Bizim hayatlarımız bu manada nerede duruyor? Bunun muhasebesini beraberce yapalım. Sünnet mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünnetlerinden bir sünnet söyleyeceğim. Emaneti ehline teslim etmek. Adamımdır, bendendir, bizim partidendir, bizim hiziptendir, bizim fırkadandır, bizim coğrafyadandır, bizim ırktandır, bizim kavimdendir. Bu bizlerin hiçbir tanesinin anlamı yok. Emaneti ehline teslim etmek. Her türlü ayrıcalığı, torpili, adam kayırmacılığı ayak altına almak. Mutlak manada emaneti Ehline verme konusunda ne söylemişse Allah o söylediğini tam anlamıyla tesis etme. Var mısınız böyle bir sünneti hayatta ihya etmeye Allah Resulü buna çağırıyor. Hatırlayın ne olur hatırlayın Mekke fethedildiği zaman Kabe'nin anahtarını en fazla isteyenlerden bir tanesi amcası Abbas'tı. Ondan sonra isteyenlerden bir tanesi amcasının oğlu ve damadı olan idi. Ama anahtar ne Abbas'ın ne Ali'nin avuçlarına bırakıldı. Anahtar daha önce de o anahtarı taşıyan Osman bin Talha'nın avuçlarına bırakıldı. Emanet ehline teslim edilmeli diyerek bu manada bir adım atıldı. Sünnet-i Muhammed mi? Alın size sünnet-i Muhammed. Eğer bu manada bazı şeyleri biz hayatlarımızda tesis etmezsek İslam'ın temsiliyetine bu manada tam anlamıyla bir karşılık veremeyeceğimiz için bunun ızdırabını sürekli çekeceğiz yüreklerimizde. Sünnet mi istiyorsunuz? Ben bir sünnet söyleyeyim sizlere. ve selam Efendimiz hanımlarına ehline karşı inanılmaz derecede şefkatle yaklaşırdı. Merhamet onun üzerinden varlığın tamamını kuşatırdı ama dışarıya merhamet içeriye ise adavet düşmanlık taşıyan bir peygamberimiz yoktu bizim. Dışarıya verdiği merhametin bir aynısını hatta biraz daha farklı bir hukuk olduğu için o evde ehline hanımlarına çocuklarına torunlarına yansıtan bir peygamber var karşımızda. Sünneti Muhammed mi diyorsunuz alın size bir sünnet. Eğer bugün bir baba olarak biz eve girdiğimiz zaman Aa yine geldi bizimki diyerek evdekiler telaşlanıyorsa yine geldi kavga gürültü diyerek evde başka şeyler oluşuyorsa biz bu sünneti anlamamışız. Sünnetin ihya edileceği en önemli yerlerden bir tanesidir insanın hanesi. Haneler Allah'ın bize birer emanetidir ve bizim elimizin altında olan hanımlarımız çocuklarımız Allah'ın bize birer emanetidir. Eğer o emanete bu manada biz sadakat göstermezsek sünnete ait bazı şeyleri biz hayatımızda diriltemeyeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim çok şey söylenir ama asıl konumuz bunlar değil. Vakit bu olduğu için bunları söylemek durumunda kaldım. Bir şey daha söyleyeyim. Sünnetlerden bir sünnet hem de sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatında çok önemli bir yerde duran bir sünnet nedir o istişare etmek nerede olursa olsun ehlini bulduğu zaman o ehliyle meseleleri konuşmak Allah'tan vahy alan bir peygamber bile istişare ediyor arkadaşlarıyla istişare ediyor hanımlarıyla istişare ediyor. Bir dönem hanımlarıyla arasında sorun var peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdir onun da hanımlarıyla sorunları olmuştur hanımlarıyla bir dönem sorun var o hanımlarıyla olan sorunu gidermek için kızı Fatma'yla istişare ediyor 23-24 yaşındaki Fatma'sıyla istişare eden bir baba var karşımızda bir peygamber ama bir baba olarak sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz karşımızda var. Uhud'da istişare etmiş istişare etmiş olmasına rağmen bedel ödemiş ama o bedeli ödemesine rağmen Uhud'un arkasından yeniden istişare etmeye devam eden bir peygamber var karşımızda sallallahu aleyhi ve sellem. Biz İslam'ı parçaladığımız için işimize gelen yerleri alıp işimize gelmeyenleri terk ettiğimiz için Allah Resulü'nün şu kutlu beyanları ve adımları bizi adam etmiyor ama ne olur, madem vakit bir veladet gecesidir, bir kutlu doğumdur, onun doğumu bizi de nurlandırsın, sirajen münir olan Peygamber'in o nuru, o ısısı bize de ulaşsın diye burada söylediklerimi ve söyleyemediklerimi de bir yönüyle muhasebesinin muhasebenin konusu yapalım. Aleyhisselat ve selam Efendimiz'in bize miras bıraktıklarını hayatımıza taşıma adına bir gayret verelim ki. Gerçek manada veladet gecesini ihya etmiş olalım. Allah ihya edenlerden etsin bizi bundan mahrum bırakmasın her türlü eksiğimize rağmen bizi onun yolundan onun bize bıraktığı o mirastan bir an olsun ayrılanlardan etmesin. Şunu da söyleyip asıl derse geçeyim. Şu anda insanlık büyük bir kriz yaşıyor. Müslümanlar da bu krizi en üst düzeyde yaşıyorlar. Müslümanlar kurtulduğu zaman ve kendilerine geldiği zaman insanlık kurtulacak. Çünkü insanlığın mayasıdır ümmeti Muhammed. Bugün maya bozulduğu için insanlık bozuldu. İnsanlık bozulduğu için ümmeti Muhammed bozulmadı. Ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Çünkü ümmeti Muhammed insanlığın mayası. Ümmeti Muhammed'i yeniden diriltecek şey sünnet-i Muhammed'dir. Eğer biz sünneti Muhammed'i doğru bir biçimde anlar ve onunla daim olursak önce biz o kaybettiğimiz izzete yeniden kavuşacağız. Ve inşallah insanlığı da o sesle ve o sedayla kurtarmış olacağız. Bütün çabamız gayretimiz arzumuz hayalimiz sevdamız bu olsun Allah da bu sevdadan bizleri geri bırakmaz. Bir mescidi nebeviye götürmek istiyorum sizi isterdim ki. Daha tatlı bir rivayet aktarayım size böyle daha güzel hissiyatımıza dokunan ama sahabeyi sarsan bizi de sarsacak olan bir rivayete sizi bugün misafir etmek istiyorum. Kolumuzun zemini olsun diye. Biraz sonra size aktaracağım rivayeti Ebu Bekre Künyeli Nüfey İbni El Haris isimli sahabi efendimiz naklediyor radıyallahu anhu. Ebu Bekre künyesinin bir hatırası var. Nüfey İbni El-Haris'in hayatına ait bazı izler var. Çok uzatmadan bir iki cümleyle sadece hatırlatıp öyle geçeyim rivayete. Taif kuşatması sırasında Müslüman oluyor. Onun için onun nispetinden bir tanesi de Es-Sekafi'dir. Basra'da uzun süre yaşadığı için ve Basra'da vefat ettiği için El-Basri nispetiyle de anılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında Taif'i kuşatınca o kuşatma uzadığı anda bir emirname orada yayınlar sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim hür olarak gelirse serbest olacak her kim köle olarak gelirse azatlığı ona verilecek. Bu emirname yayılınca Taif tarafından 23 tane köle geliyor ki o kölelerden bir tanesidir köle olarak gelip Allah Resulü'nün o emirnamesiyle azatlığını hürriyetini kazanmış birisidir. Kaleden inerken Bekre ya da Bekere böyle bir sarnıç gibi anlayın ya da kuyu çıkrığı gibi anlayın. Onunla indiği için ve vesselam Efendimiz ona Ebu Bekre diyor ve çok hoşuna gidiyor. O günden sonra da o künyeyi ölene kadar kullanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı sünnetlerden bir sünnet ki bunun da altını çizin ve buradan da bir şeyler alın kendinize. Sonradan gelen birisi varsa Müslüman olup o halkaya dahil olan o Müslümanı biraz daha ilimde ileri seviyede olan başka bir Müslümana emanet eder. Hicretin beşinci yılından sonra bu süreç Biraz daha fazla yaygınlaşır ki sonradan gelenler İslam'a ait esaslardan mahrum kalmasın. Bire bir eğitim olsun, birebir ilgilensin. Daha iyi bilen, daha az bilene bu manada hocalık yapsın. Onlar da bu manada o rehberlikle İslam'a ait esasları daha rahat bir biçimde öğrensin. Gelince Ebu Bekir'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu Amr İbni Said İbni As'a emanet ediyor... Ve onun yanında İslam'ı öğrenmesi için de ikisine de bu manada bazı talimatlarda bulunuyor. Geç gelmiş ama öğrenmiş nübüvvetin ikliminin değer ve kıymetini görünce bu manada o ilmi alma adına inanılmaz derecede bir hırs sahibi olmuş. Ve geç gelmiş olmasına rağmen sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyasından bize tam 132 tane hadis rivayet etmiş. Bu Ebu Bekir radıyallahu anhu 40 tane çocuk sahibidir. O 40 tane çocuğunun içerisinden kaç tane alim fakih yetişmiştir onu da siz tabakat kitaplarına baktığınız zaman göreceksiniz. Hicretin 51 ya da 52. yılında Basra'da vefat edince adını benden çok duydunuz onu çok iyi tanıdığınızı umuyorum Ebu Berze el Eslemi isimli sahabi efendimiz Allah ondan da ebeden razı olsun. Onun kıldırdığı cenaze namazıyla da defnedilmiş oluyor. Ebu Bekir'e böyle birisi ve şimdi onun bize naklettiği bir hadisi dinleyeceğiz. Diyor ki oturmuşuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber Mescid-i Nebevi'ye. Efendimiz sırtını şöyle bir sütuna vermiş yaslanmış ve bize bir şeyler anlatıyor. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz biraz ciddileşti, sesi daha da kalınlaştı. Çok önemli bir şey anlatacağını biz anladık ve o anda aleysselat ve selam efendimiz üç kez aynı cümleyi tekrar etti. Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi diyerek üç kez tekrarladı. Büyük günahları değil sadece dikkat buyurun. Büyük günahların en büyüğü. Zaten onlar büyük günahlar ama o büyük günahlar içerisinden en büyüğünün ne olduğuna ait aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söyleyecek. Diyor ki Ebu Bekre, sarsıldık sallallahu aleyhi ve sellem hem üç kez tekrar etti. Hem de bu manada bize büyük günahların en büyüğünü söyleyeceğini söyleyince daha da sarsıldık. Büyük bir haşiyetle, korkuyla, merakla bela ya Resulallah dedik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o anda Allah'a şirk koşmak ve anne babaya kötü davranmak dedi. Allah'a şirk koşmak ve anne babaya kötü davranmak. Büyük günahların... En büyüklerinden iki tanesini söyledi. Ebu Bekre diyor ki bu ikisini söyledikten sonra yaslanmıştı şöyle sütuna şöyle doğruldu. İyice ayaklarının üstünde biraz doğrulduktan sonra sesi daha da gürleşti. Ve bize belki on kez belki yirmi kez aynı sözleri tekrar ederek şunu söyledi. Ela ve kavlu zür. Şehadet-i Ela, Ela ve kavlu zûr. Ve şehadet-i Tekrar ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ela ve kavlu zûr. Ve şehadet-i Bizim başımızdan kaynar sular devriliyor ve diyoruz ki kendi kendimize Ebu Bekre bize söylüyor artık yeter keşke susa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke burada bıraksama bırakmıyor Efendimiz 10 kez 20 kez aynı cümleyi tekrar ediyor. Ela ve kavlu zur ve şehadetü zur söylüyor söylüyor söylüyor biz ter kan içerisinde kaldık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözünü böylece bitirdi. Allah'a şirk koşmayı anladık. Al, anne ve babaya kötü davranmak onu da anladık. Ya kavluz zur ile şahadeti zur ney? Onlar da aslında anlaşılıyor. Ama ben yine biraz anlaşılır kılayım. Bu söylediğim hadis Buhari hadisidir, Müslim hadisidir. Ebu Davud'da, Tirmizi'de onlarca kaynakta geçen hadistir. O kaynaklardan okursunuz. Kavluz zur şu benim güzel kardeşlerim. Birisinin söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söyledi ve yaptı diyerek o insana iftira atmak. Ya da birisinin yaptığı ya da söylediği bir şeyi yapmadı, söylemedi diye inkar etmek. İki türlüsüne de kavluzur deniyor. Bir insanın yapmadığını ona nispet etmek Yaptığını ise yapmış olmasına rağmen inkar etmek. Bunun adı tavluzur. Şehadeti zur ise yalan yere şahitlik etmek. Bir menfaat elde etmek için görmediği bir şeyi gördüm diyerek yalan yere şahitlikte bulunmak. Birinden belli bir biçimde nasiplenme adına, karşıdaki insanın memnun olması adına Görmediği şahit olmadığı bir şeyi görmüş şahit olmuş gibi anlatmak. Bu şehadet huzurun şöyle de bir anlamı var. Kendisinden istenmediği halde şahitlik etmek. Aslında kimse ondan öyle bir talepte bulunmuyor. Ama sırf gevezelik olsun diye iş olsun diye bir şekliyle kendinden bahsedilsin diye bu manada şahitlik için kendisini meydana atmak. Burada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... Kendisi için değil benim güzel kardeşlerim normal sıradan bir insan için. Diyelim ki ben sizden biriniz için yapmadığınız bir şeyi yaptı diyerek anlatsam sizin söylemediğiniz bir şeyi söyledi diye anlatsam şahit olmadığım bir şeyi şan, sanki şahit olmuşum gibi anlatsam işte bu ve Selam efendimize göre kavlu zur ve şehadeti zurdur ve bu büyük günahların en büyüklerinden bir tanesidir. Allah'a şirk koşmak ana babaya kötü davranmak üçüncü sırada böyle bir şeyi ve Selam efendimiz söylüyor. Peki normal sıradan bir insan için böyleyken diyelim ki biri kalsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir şeyi Resulullah söylemiş gibi söylese. Yapmadığı bir şeyi yapmış gibi anlatsa ya da dinin intikal ve muhafazasında kilit ve anahtar nesil olan sahabe için böyle bir şey yapsa. Mesela sahabe efendilerimizden bir tanesinin yapmadığı bir şeyi yapmış gibi anlatsa yaptığı bir şeyi inkar etse. Ya da İslam alimlerinin o alimler ki Nebevi mirası bize ulaştıran sadık temsilciler biliyorsunuz. Onlardan birisi için mesela İmam Ebu Hanife için mesela İmam Şafi için mesela İmam Nebevi için kalksa dese ki şöyle yaptı böyle yaptı aslında aslı yok. Bunlar nedir? İftiraların en büyüğü. Tabi bunlardan büyük bir tane daha var büyük onu Kur'an söylüyor zaten Allah'a iftira etmek. Allah'a iftira etmek iftiraların en büyüğü onun cezasının ne olduğunu da Kur'an söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada sıradan bir insana bile yapıldığı zaman büyük günahların en büyüğü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun ötesinde siz diğerlerini kıyas ederek eğer bu iftira sahabeye atılırsa, alimlere atılırsa, Resulullah'a atılırsa insanı nereye vardıracağını varın siz hesap edin. Şimdi bu bilgiler ışığında gelin bugünkü dersimize bir başlayalım. Neydi dersimizin başlığı? Hadislere yaklaşımda iki büyük tehlike. İki tane büyük tehlike dikkat çekeceğiz ki aslında çektim. Biraz daha netleşsin zihinlerimizde. Nedir o iki büyük tehlike? Bir Resulullah'ın söylemediği veya yapmadığı bir sözü ve fiili ona isnat etmek. İki... Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği veya yaptığı bir sözü ve fiili inkar etmek. Yaptığını inkar etmek, yapmadığını yapmış gibi göstermek. İkisi hadislere yaklaşımda iki büyük tehlike. Biz bunu önceden duyduğumuz zaman yani bunları başlıklar çerçevesinde duyduğumuz zaman kim böyle bir şey yapabilir ki diye hemen tepki gösteriyoruz ama... Farkındayız ya da değiliz bazen biz de yapıyoruz Allah korusun bazen bu gaflet öyle bir sarıyor ki etrafımızı etrafımızdaki insanları onlar yapıyor farkında olarak ya da olmayarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına onun bize kutlu mirası olan o hadislere yaklaşımda bu iki arızalı durum ortaya çıkıyor. İkisi de insanı felakete götürüyor. İkisi de insanı uçuruma götürüyor. İkisi de insanın İslam'la irtibatını koparıyor. İkisi de insanın peygamberle doğru bir hukuk kurmasına engel oluyor. İkisinin de büyük zararları var. Dolayısıyla biz bunlardan biri iyi de biri kötü biri az iyi de biri biraz daha az zararsız böyle bir şey söylemiyor. İkisi de tehlikeli yaklaşım ikisine de bu manada dikkat etmek durumundayız. Öyleyse gelin biraz anlamaya çalışalım. Nasıl mesela Resulullah'ın söylemediği veya yapmadığı bir sözü ve fiili ona isnat etmek. ve vesselam Efendimizin kendisi bu tehlikeye dikkat çekiyor. Hadisi biraz sonra size aktaracağım. Efendimizin dikkat çektiği hadisi ki hepiniz o hadisi biliyorsunuz. Ama o hadis için birkaç şey söyleyeyim biraz sonra söyleyeceğim o hadis hadis külliyatı içerisinde çok özel ve önemli bir hadistir. O kadar özeldir ki aşere-i mübeşşer 10 tane insan da sahabi efendimiz de aynı hadisi rivayet etmişlerdir. O kadar önemlidir ki Aşere-i hadis naklindeki yerini biliyorsunuz. Onlar çok titiz davranıyorlardı. İşte bu rivayetten dolayı onun için oldukça onların rivayetleri azdı ama onunun üzerinde ittifak edip naklettikleri bir hadis bu hadis. Biraz sonra size aktaracağım bu hadis hem lafzen hem manen mütevâtir bir hadis. Sadece Aşere-i değil 60 veya 70 tane farklı sahabi efendimizin de bize naklettiği bir hadis nasıl bir hadisse bu böyle böyle bir önemi var böyle bir yeri var öyle bir hadis ki biraz rivayetlerdeki farklılıklarıyla 100 tane farklı rivayetle bize geliyor hani hadis sayısına ait bir şeyler söyledim ya geçen ders İşte ona delil olabilecek örneklerden bir tanesidir. Manaları yakın olarak 200 tane rivayetle geliyor bu hadis bize biraz farklılıklar var 200 tane de ona ait aynı manayı bir şekliyle yansıtan 200 farklı rivayet de yine bu hadisi bize ulaştırıyor. Bu hadis öyle bir hadis ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra nice sahabi efendilerimizin susmasına vesile oluyor susmasına sebep oluyor. Mesela Aşere-i Mübeşşere'den hepinizin iyi tanıdığı Zübeyir bin Avvam'la Talha İbni Ubeydullah'tan bir örnek vereyim. İkisinin de çocukları babalarına soruyorlar. Diyorlar ki ey babacığım sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bu kadar sene beraber kaldın 23 yıl. Gecesinde gündüzünde hazarında her halinde Allah Resulü ile beraberdin. Niye sen Resulullah'ın dünyasından duyduğun hadisleri bize nakletmiyorsun? İkisinin de verdiği cevaba bakın. Evladım diyor evet biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile durduk ama biz bu işi özel bir iş olarak edinmedik. Ve biz şimdi kalkıp aklımızdakilerle sadece bir şeyler yapsak Resulullah'tan şunu duyduk desek ve naklesek olur ki bir yerini unutmuş oluruz, karıştırmış oluruz, yanlış aktarmış oluruz. Bak sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uyarıda bulunuyor diyor. Biraz sonra size aktardığım hadisi onlar da aktarıyor. Dolayısıyla kaç sahabinin dilinde biz bunun hadis rivayetindeki titizliklerine ait Ölçüyü ortaya koyma noktasında okuyoruz peki bu konuda hadis rivayetleri çok olan sahabi efendilerimiz titiz değiller miydi ki onlar çok rivayet etti onlar az rivayet etti hayır Zübeyr bin Avvam söylüyor zaten Talha İbni Ubeydullah da söylüyor başkaları da söylüyor onların işi oydu. Sabahtan akşama kadar Ebu Hureyre'nin işi oydu. Sabahtan akşama kadar Enes bin Malik'in işi oydu. Abdullah İbni Amr'ın işi oydu. Abdullah İbni Ömer'in işi oydu. Biz işi ehline bırakalım. Onlar söylesin olur ki iş başa düşer onlar söyleyemez onların ulaşmadığı bilmediği bir bilgi olur. O bilgi de ümmet için çok önemlidir ve o anda bizim nakletmekle zorunlu oluruz. O zaman ancak bize düşer o iş ama onlar varken onlar söylesin biz sadece onlardan dinleyelim diyerek onlara havale etmişlerdir. Böyle bir titizlik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Onlara biraz sonra size aktaracağım sözden dolayı bir titizlik oluşturmuş ve onların tabir caiz ise eğer ödlerini koparmıştır. Bakın hadis alimlerimizin şöyle bir tespiti var. Biraz sonra size aktaracağım o hadisin yüzünden. Sahabe ve tabiundan bazıları eksik veya fazla söylemek ya da yanılmak kaygısıyla Resulullah'tan çok hadis rivayet etmeyi hoş görmemişlerdir. Hatta tabi ondan tabiin neslinden bazıları hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ref etmekten yani ona bağlamaktan korkmuş. Sahabede bırakarak o rivayetin ona mevkuf deniyor biliyorsunuz o rivayetin mevkuf kalmasına sebep olmuşlardır. Ben Resulullah'a nispet etmeyeyim ama bu söz sahabeden intikal etmiş bir söz olarak benden çıksın diyerek o büyük cürmün altına girmeme hassasiyetiyle böyle bir şekilde davranmışlardır. Bütün bunların o yaptıkları İmam Begavi'nin tespitidir bu Resulullah'tan hadis rivayet etmekten kaçınmalarının kaygısından ve cehennemlik olma korkusundan dolayıdır diyor. Sahabenin ödünü koparıyor. Allah Resulü adına konuşmak. Neden? Çünkü Aleyhisselamü vesselam efendimiz şunu demiş. Men kezzebe alayye mutaammiden felyetebawwa maqadahu minan Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Ya da cehennemdeki yerini hazırlansın. Hadis Bukhari hadisi Bukhari'nin kaç babında geçer Müslim'de geçer Ebu Davut'ta geçer Tirmizi'de geçer geçer de geçer dediğim gibi çok inanılmaz derecede hem lafzen hem manen mütevatir bir hadis. Bu hadisin farklı varyantları var, farklı rivayetler var. Mesela müteammiden ifadesinin olmadığı rivayetleri de okuyoruz. Yani kasten olup olmaması da bu manada önemli değil. Eğer oradaki rivayetleri de dikkate alacaksak. Ama o hadisteki rivayetler, farklılıklar, teknik meseleler onlar orada kalsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim her hadisin aşağı yukarı sebebi vurudu var. Bu hadisin de sebebi vuruduna ait kaynaklarımızda epey şey anlatılır. Onlardan bir tanesi önemlidir onu ben de size aktarmak istiyorum. Allah'tan korkmaz birisi büyük ihtimalle münafıklardan birisi. Bir gün Medine'nin dışında bir köye gidiyor. Köyde insanlara kendisinin Medine'den geldiğini söylüyor. İtibar kazandırtmaya çalışıyor kendine. Ve bir müddet sonra o köyde olan bir kadına talip oluyor. Talip olurken de şunu söylüyor. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Dedi ki falanca kadını sana versinler. Köy ahalisi ve o kadının akrabaları adamdaki hareketlerde tuhaflık hissettikleri için Resulullah demiş akan sular durur. Sahabeden bahsediyoruz ama onda bu manada bazı şüpheleri hissettikleri için tamam diyorlar sen seni biz ağırlayalım birkaç gün ondan sonra bakalım diyorlar. Onlar onu ağırlarlarken bir kişiyi o köy ahalisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyor. Git Resulullah'a ve bir sor bakalım bu adamı gerçekten o mu göndermiş? O talep Resulullah'ın bir talebi mi? Bunu duyalım ona göre davranalım. O elçi gidiyor Medine'ye Allah Resulü ile görüşüyor. ve Selam Efendimiz bunu duyunca İnanılmaz derecede sinirleniyor gadaplanıyor hemen Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyri çağırıyor gidin o köye ve o Allah düşmanını öldürün diyor. Onları gönderirken arkasından da bir şey söylüyor ama siz ona yetişemeyeceksiniz diyor. Tabi anlamıyor Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir ne olacağını gidiyorlar köye onlar köye varıncaya kadar adamı yılan sokmuş adam ölmüş gitmiş. Aleyhissalat ve selam efendimiz ona yetişemeyeceksiniz bilgisini vermesine rağmen o ikisini göndermesi meselenin yani yapılan işin cürmünün ne kadar büyük olduğunu sahabeye ve sahabenin üzerinden bize aslında aktarma adına bir işarettir. Yani Resulullah'a iftira atmak, onun söylemediği bir şeyi söyledi demek çok büyük bir cürümdür. Bu cürümün cezası ölümdür. Bu cürümün cezası dünyada da rezilliktir. Ahirette de rezilliktir. Bu cürümün cezası dünyada nasıl rezillikse ahirette de cehennem azabına düşmektir. Bunu da ifade etme adına sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu yapıyor. Ve onun arkasından... Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir dönüp geri geri geldiklerinde bu biraz önce benim size söylediğim kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisini bir kez daha orada naklediyor. Başka söylediği yerler var mı? Başka da var. Yani onların hepsine burada değinecek değiliz ama bilin ki bu kadar rivayet zenginliğiyle bize gelen bu hadisin Sadece bir tane sebebi vurudu yok. Kaynaklarımızda bu manada onlarca sebebi nuru vurut görebiliriz. Şimdi sahabe bunu duyuyor. Tabiin nesli bunu sahabeden duyuyor. Onun için Aleyhselat ve selam efendimiz adına konuştukları zaman dünya duruyor onlar için. Çünkü konuştukları isim sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Bu manada söylenen söz çok net ortadadır ondan dolayı iş başa düşmeyene kadar ve bu işi yapacak daha ehil insanlar varken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına konuşmayı sahabe hep birbirine havale ederek bu noktaya kadar getiriyor. Sonraki nesillerde de bu hassasiyet devam etmiştir. Onu geçen derslerde de gördük. Ama bilin ki bu manada böyle bir şey var. Ve sahabe bu konuda çok titiz. O titizlik sonraki nesillere de sirayet etmiş. Peki sıkıntılar var mı? Onlara geleceğim şimdi. İkinci tehlikede şu. Resulullah'ın söylediği veya yaptığı bir sözü ve fiili inkar etmek. Birinde... Yapmadığını yaptı diyerek söyleyiyor, söylemek o tehlike birinde de yapmış ortada var. Hayır bunu Resulullah yapmamıştır bunu Resulullah söylememiştir diyerek bu manada Allah Resulü'nün yaptığını ya da söylediğini inkar etmek. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu konuya da nasıl dikkat çekiyor. Miktam mikdam, mikdam, İbn-i Madikerib radiyallahu anhu rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz yine kaç hadis kitabında geçen bir rivayette buyuruyor ki yakındır. Sedirine koltuğuna yaslanıp oturan bir adama benim hadisim ulaşacak ve o şöyle diyecek. Aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onun içinde helal olarak bulduğumuzu helal sayar haram olarak gördüğümüzü de haram sayarız. Ondan başka bir şey kabul etmeyiz. Yani Allah'ın kitabından başka hiçbir şey kabul etmeyiz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem oysa o zavallı bilmiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de haram kıldığı şey aynen Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. Burada da söylüyor mu vesselam Efendimiz kendisinden sahih bir biçimde gelen bir söze karşı inkar adına tavrın ne olacağına dair? Efendimizin söylediğini biz bugünün dünyasına çok yaşıyoruz. Burada koltuğuna yaslanma benim gibi böyle yaslanıp geriye doğru yaslanan bazı arkadaşlar da buna takılıyor hocam niye böyle yaslanarak konuşuyor. E ne yapayım yorulunca bazen yaslanmak geliyor ama burada söylenen manen mecazem bir şey. Ne demek bu biliyor musunuz? Rahatını ve konforunu bozmama adına bir meseleden dolayı Allah Resulü'nün kulaklar, sözlerine karşı kulak tıkamak söylememiştir canım o öyle bir şey benim tanıdığım peygamber öyle bir şey söylemez o senin getirdiğin hadis şu ayete ters şu ayet bu hadis ile çelişir sanki bütün ayetleri biliyor. Bütün hadisleri de biliyor o hadis hakkında iyi de bir gayret ortaya koymuş ve bu değerlendirme yapmış gibi çok rahat bir biçimde. Koltuğuna yaslanmış sedirine yaslanmış ayak ayak üstüne atmış o biçim rahatı yerinde asıyor kesiyoruz ve bana Allah'ın kitabı yeter diyor. Ben Allah'ın kitabından başka bir kitap onun o kitaptan başka bir bilgi istemiyorum diyerek Allah Resulü'nün yaptığına ve söylediğine karşı çıkıyor yapılan ve söyleneni reddediyor. Böyle bir yaklaşımda tehlikeli bir yaklaşımdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte bu tehlikeye dikkat çekiyor. Ve iki tane bu manada iki uç gibi gözüken birbiriyle ayrıymış gibi gözüken bu şeyler aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu mirasını anlama algılama ve hayata taşıma noktasında önümüzde engel olarak duruyor. Bugün de bu sıkıntıları çekiyoruz ne yazık ki. Bu tarihte olmuş bitmiş mesele değil. Şimdi böyle bir uyarıdan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki tarafa da bu manada uyarısından dolayı ulema kılı kırk yararcasına bu manada titiz davranıyor. Ve bu titizlik başka hiçbir medeniyette olmayan bir sistemin oluşmasına vesile oluyor. O sisteme biz ne diyoruz? İsnat sistemi diyoruz. Ne demek isnat sistemi? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir söz duydum. Bu sözü duydum deyince yakayı kurtaramıyorsun. Sana soruyorlar sen bu sözü kimden aldın? O kimden aldı? O kimden aldı? O kimden aldı? Ta iş sahabeye sahabeden de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşana kadar o ravi silsilesini o zinciri aksatmadan koparmadan Fenakkuz adına bir şey ortaya koymadan net bir biçimde ortaya koymak durumundasın. Saydın diyelim diyelim ki Hicri 2. asırdan 3. asırdan bahsediyoruz. 6 ravi, 7 ravi, 8 ravi, 9 ravi, 10 ravi artık neyse zamana göre bunlar gelir. Ben saydım 9 tane ismi de mesela arka arkaya saydım. Yırtar mıyım paçayı? Hayır derler ki adama gel bakalım hele gel. Bu adamları birer birer kontrol edelim. O kontrolün adı ceh ve tadildir. Birer birer masaya yatırılır tabircaiz ise eğer o raviler ameliyat edilir. Zaten cerh yaralamak tadil ise tamir etmektir. Önce bir yaralanır bir bakalım bu adamın bir kusuru var mı? Bu adam ömrünün sonuna kadar istikametle yaşamış mı? Bu adamın hayatının son demlerinde bir yaşlılık bir zafiyet bir hafıza kaybı olmuş mu? Bu adamın ahlaki anlamda bir problemi olmuş mu? Birileri bu adamın herhangi bir yalanına şahitlik etmiş mi? Gayri ahlaki bir durumuna şahit olanlar var mı diyerek didik didik bu manada o insanlar kontrolden geçmiştir. İşte bunun adı cerh ve tadildir. İsnat sistemi dediniz o sistem nasıl bir sistemdir biliyor musunuz? Öyle bir sistem kurmuş ki ulema Allah hepsinden ebeden razı olsun. Dinde olmayan bir şeyi dine dahil etmek için değil. Dinde olmayan bir şeyi dışarıda bırakmak için gayret göstermişlerdir. Şimdi modernist yaklaşım şöyle bir iddiada bulunuyor. Sanki bu is isnat sistemi sonradan uydurulmuş ne varsa dine dahil etmek için bir gayret göstermiş. Yok öyle bir şey. O kurulan sistem din dışında yani Resulullah'ın söylemediği sahabenin söylemediği yapmadığı şeyleri dinin dışına itmek için kurulmuş. Anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Hepiniz hepimiz şu anda hayatımızın bir parçası olmuş bilgisayar. Bilgisayar kullanıyoruz. Daha kalemleri malemleri unuttuk. Çoğumuzun bilgisayarında da antivirüs programı var değil mi? Aslında antivirüs programına bu isnat sistemi çok benzer. Adeta bir virüs bulaştığı zaman bilgisayara nasıl ki o program alarm verir. Isnat sistemi de öyledir. Eğer o hadiste o rivayette bir illet varsa bir problem varsa... Anında sinyal verir bir şekliyle onun arızasının ne olduğunu ortaya koyar ve o arızanın ortaya net bir biçimde konularak isnat adına ne söylenecekse onun üzerinden bir değerlendirilme yapılmasını ister. Dolayısıyla bu saha öyle herkesin at koşturabileceği bir saha değil benim güzel kardeşlerim. Ceh ve tadile uğramış da oradan rahat çıkmış adam. Vallahi öyle adamlar çok çok az zaten o azların üzerinden biz bu dini alıyoruz. O azların üzerinden bize naklettikleri o rivayetleri alıyoruz ve bugün din dediğimiz binayı onların o rivayetlerinin çerçevesine öğreniyoruz. Peki bu kadar söyledim daha da çok şeyler söylenebilir ama... Vakit geçiyor. Buna rağmen arızalar olmuş mu? Vallahi olmuş. Peki bu kadar dikkate rağmen niye arıza olmuş? E benim güzel kardeşlerim netice itibariyle beşerin elinden çıkmıyor mu bu? Beşerin elinden çıkıyor. Beşerse eğer şaşabilir. Beşerse eğer hata da edebilir. İnsansa eğer bazen zaafiyetlerine yenik düşebilir. Tarih boyunca da ne yazık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim adıma yalan söyleyen cehennemdeki yerine hazırlansın ya da cehennemdeki yeri onun için hazırlansın ifadesine rağmen yine de çeşitli mülahazalarla Allah Resulü'nün adına yalan söylemişlerdir. Bu yok değil işte olmadı böyle bir şey yaşanmadı diyerek tarihten silemeyiz. Bu konuda bir sürü şey var ki ben şimdi bir. Birkaç tanesini söyleyeceğim. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslim'de ne diyor biliyor musunuz? Müslim'de geçen bir rivayette. İleride bir takım decceller ve yalancılar ortaya çıkacaktır. Sizlere ne kendinizin ne de babanızın işittiği hadisler getireceklerdir. Yani sizin kendinizin de babalarınızın da duymadığı hadisleri ise getireceklerdir. Siz onlardan şiddetle sakının. Sizleri sapıtıp fitnelere düşürmelerini asla fırsat vermeyin. Bu bir Müslüm hadisidir. Mukaddime 7 numaralı hadis. Aleyhselat ve selam efendimiz söylüyor. İleride de deccaller çıkacak mı? Görün bakın mesela ileride bazıları için deccal ifadesi kullanılacak. Kaynağı burası. Yalancılar kezzaplar çıkacak mı çıkacaklar ve bunlar Allah Resulü'nün söylemediğini Resulullah söylemiştir diye iddia edecekler mi edecekler. Ha siz onlara karşı teyakkuzda olun onlara karşı dikkatli olun diye uyarıyor bizi sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten hadis alimlerimiz de onun için kırmızı alarmla her an dikkat edirler. O uydurma rivayetlere karşı onların tavırlarının ne kadar hassas olduklarını da zaten biz okuyoruz. Peki neden insan böyle bir uyarıya rağmen ve vesselam efendimizin cehennem vadiyle bu manada bu sözü söylemesine rağmen yine de bu konuda bu yanlışa kapı açar ve Resulullah'ın söylemediği bir sözü o söyledi diye ortaya koyar. Bunun birçok sebebi var ben beş tane ana sebebini bugün sizlere vereceğim sizlerin dikkatinizi çekeceğim. Birincisi düşmanların İslam'ı içerden yıkma planlarını yürütme arzuları bunu yapanların hepsi İslam'ın dostları değil asıl bunu yapanların birçoğu İslam'ın düşmanlarıdır. İslam'ın düşmanlarının İslam'ı içerden yıkma planlarını yürütme arzuları İkincisi güya İslam'a dost olanların dostların İslam'a hizmet etme arzuları ben İslam'a hizmet ediyorum diyor böylelikle bu da var. Üçüncüsü fırka, mezhep ve meşreplerini müdafaa etme arzuları. Dördüncüsü kabile, kavim ve ailelerini yüceltme arzuları. Beşincisi şahsi menfaat, manevi nüfuz ve itibar görme arzuları. Beş tane sebepten dolayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği sözleri söyledi diye bazıları iddia etmiş. Bazıları da söylenenlere karşı çıkmış. Yani iki tehlikeyi de yaşamışlar. Biraz açmak istiyorum. Düşmanların İslam'ı içeriden yıkma planlarını yürütme arzuları. Bu ilk günden itibaren Müslümanların en büyük imtihanıdır. Bugün biz ümmet olarak en büyük imtihanı bu alandan vermiyor muyuz? Keşke düşman ehli küfür karşımıza net bir biçimde çıksa ve biz küfürle net bir biçimde mücadele versek. vallahi karşımızdaki küfür maskelerini kaldırsa kuklacılarını kuklalarını aradan alsa bizimle bu manada kendisi yüz yüze mücadele verse o zaman göreceksiniz bizim için daha kolay olacak. Ama biliyor bunun kendileri için zor olduğunu bildikleri için her zaman için İslam'ın içerisine Ajanları hainleri zafiyetleri olanların zafiyetlerini kullanarak bir yönüyle içimize sızdırdıkları o hainlerle o korkaklarla İslam'ı içerden yıkma planlarını devam ettiriyorlar. Bugün de aynısı devam ediyor o günde aynısı vardı. O güne götüreyim ben sizi. Müslümanların içten bu manada verdikleri mücadelenin en büyük alanı rafizilerle yaptıklarıdır. Rafizilerin yaptıklarını saatlerce konuşabiliriz neler neler yapmışlar bu konuda ve İslam'ı yıkmak için ne yalanlar uydurmuşlar neleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat etmişler neleri dillendirmişler İslam'ın içerisine nasıl fitneler sokmuşlar o fitnelerle İslam'ı ve Müslümanları birbirlerine düşürerek neler yapmaya çalışmışlar bunu okuyoruz hepinizin bildiği bir ismi hatırlatayım size. Hazreti Osman'ın da şehadetine sebep olan Abdullah İbni Seb'e aslen Yemenli olan bir Yahudi değil miydi? Öyleydi. Peki kendini nasıl gösteriyordu? Ali taraftarı. Ali'nin dostu diye gösteriyordu. O zümre ve ondan sonra gelişen zümrede öyle uç noktalara vardılar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına nispet ederek Güya Ali taraftarlığı yapıyoruz diyerek dinde hiç yeri olmayan sözler uydurdular. O sözlerden birkaç tanesini ben size söylemek istiyorum burada. Mesela dediler ki Allahu Teala melekleri kolunun kıllarından yaratmıştır. Haşa bunlar var ve bunlar söylüyor. Ben kaynaklarını da notlarda koyarım siz oradan okursunuz. Dediler ki onlar Resulullah Cenab-ı Hakk'ı Mina'da Üzerinde yün cübbe ile boz bir deve üzerine binmiş olarak görmüştür. Haşa ama bunu da söylediler. Özellikle Cenab-ı Hak konusunda zihinlere şüphe düşsün. Bu konuda akide sarsılsın. Ve bazen de gülünç duruma düşsün Müslümanlar böyle mi diyerek alaya alsın İslam düşmanları diyerek bu hadisleri ya bu uydurdukları sözleri bunlara hadis denmez uydurdukları sözleri Allah Resulü'ne nispet ederek bu manada bir tefrika oluşturmak istediler. Dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ı Miraç'ta, Miraç'ta İncilerle süsl süslenmiş bir taç giymiş olarak görmüştür. Haşa sanki Cenab-ı Hak bir padişah sultan gibi tasvir ediyor ve böyle bir şey söylüyor. Şuradaki komikliğe daha çok şey var ama bura oranın yeri olmadığı için söylemeyeceğim bir tanesini sadece söyleyeyim. Eşek arıları atların başlarından atlar da öküzlerin başlarından yaratılmıştır. Ve bunu Resulullah söyledi diye söylüyor. Bunu böyle nispet ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek dudaklarından böyle bir şey çıkmamış olmasına rağmen Müslümanların inançlarını bozmak için Müslümanların arasına özellikle itikat noktasında şüpheler tereddütler düşürmek için hatta alay etmek için hatta bu manada bazı şeyleri alay konusu yapmak için hadis uydurmuşlardır ve bu hadisleri Müslümanların içerisine sokma adına da baya bir gayret ortaya koymuşlardır. İkincisi dostların İslam'a güya hizmet etme arzuları. Bakın düşmanlar yapıyor ne yazık ki dostlar da yapıyor. Dost yapınca da şunu söylüyor. Ya diyor niye hadis uydurdun? Mesela birisi soruyor. E diyor kötü mü ettim? Adam boş boş oturuyordu. Bir tane hadis uydurdum. Dedim ki namaz kılsın. Zikir yapsın. Bir şeylerle uğraşsın. En azından boş işlerle uğraşacağına iyi işler yapsın. Yani masumane bir kılıf bu işe yükleyerek bu manada sanki hakkı varmış gibi davranıyor. Mesela diyor ki birisi bir alimimiz bir hadis uydurana ya sen utanmıyor musun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına hadis uydurmaya sen nasıl böyle bir şeye yaparsın diyor. O ne diyor biliyor musun o hadis uyduran diyor ki sen bunu tehdit ediyorsun ama bu tehdit onun aleyhine yalan söyleyenleri hedef var. Almaktadır biz ise Resulullah'ın lehine yalan söylüyor ve onun şeriatini takviye ediyoruz kılıf hazır ne olacak sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve dinin sahibi olan Allah bir şeyleri eksik bırakmış gibi o eksiklikleri ben tamamlıyorum diyor uydurulmuş bir rivayeti size aktarayım bakın dostlar nasıl uyduruyor yani İslam'a güya hizmet ediyorum diyerek nasıl bir hadis uyduruyor her kim Pazartesi günü dört rekat namaz kılar, her rekatta Fatiha, ayetel kürsü. Kul huvallahu ehed, kul auzu bi rabbi rabbil felak ve kul auzu bi rabbil nas birer defa okur, selam verdiğinde on defa istiğfar eder, on defa da salavat getirirse bütün günahlara affolunur. olunur. Asıl bundan sonra film başlıyor allah Teala ona cennette beyaz inciden yapılmış on odalı bir köşk verir. Her odanın uzunluğu ve genişliği üçer bin arşındır. Birinci oda beyaz gümüşten, ikincisi altından, üçüncüsü inciden, dördüncüsü zümrütten. Ben okurken merak ediyorum ona nasıl çıkacak inci zümrüt bitti nasıl gidecek diye merak ediyorum. Beşincisi zebercetten, ondan sonra altıncısı artık bitti iri incilerden yedincisi parlayan bir nurdan mamuldür. Sekiz dokuz on yok yedide bitti. Odaların kapıları amberden yapılmış olur olup her kapının üzerinde zaferandan bin tane örtü vardır. Her odada. Kafurdan mamul bin karyola ve her karyolanın üzerinde bin yatak ve her yatakta artık ondan sonrasını okumayayım. Böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına dost uyduruyor ve böyle uyduruyor ve böyle bir gülünç hale düşürüyor. Şimdi bunu okuyan birisi de kalkıyor diyor ki işte hadis bu sizin hadis dediğiniz bu sapla samanı birbirine karıştırıyor ve bu hadisler için yani uydurulan bu rivayetler için hadis alimlerimizin söylediklerini de dikkate almıyor. Zaten bahane hazır, işine de öyle geldiği için bu manada cahil cühelanın söylediklerini hadislerin tamamına düşman olmaya işi vardıracak bir tavırla yürütüyor. Dolayısıyla bu konuda Aleyhsenat ve selam efendimizin söyledikleriyle yetinmek Müslüman'ın önünde bir farziyettir ve bir yükümlülüktür. Üçüncüsüne gelin fırka mezhep ve meşreflerini müdafaa etme arzuları. O dönemde başlıyor biliyorsunuz fırkalaşmalar. Özellikle Hazreti Osman'ın şehadetiyle birlikte İslam ümmeti büyük bir fitneyle ve arkasından gelen hadiselerle görüşüyor. Onun arkasından sıfında. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki biliyorsunuz savaş oluşuyor. Ve arkadan artık kendilerini Ali taraftarı olarak gören, Muaviye taraftarı olarak gören zümrelerin aşırı uçları bir miktarı Hazreti Ali'ye bir miktarı Hazreti Muaviye'ye hadis uydurmaya başlıyorlar. Birbirlerini bu manada destekleme adına birbirlerine Takviye bulma adına, taraftarlarına, moral kazandırma adına, haklılıklarını ispat etme adına bu manada hadisler uyduruyorlar. Mesela kendisini Ali taraftarı olarak gösteren bir zümrenin uydurduğu bir rivayet. Hesap gününde Ali'ye taraftar olanların küçük büyük günahlarının hiçbirinin hesabı sorulmayacak. Onların seyyiatları bile hasenata tebdil edilecek. Hatta bakın... Böyle bir söz söyleyebilir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hatta allah Teala'ya isyan etmiş olsa bile Ali'yi sevmesi sebebiyle asla azap görmeyecektir. Ne yapıyor? Haklılık için bunu uyduruyor. Ya, Hazreti Muaviye ile bir mücadele var. Onu Müslüman görmeyecek. Ona başka şeyler söyleyecek. Şöyle bir hadis uyduracak. Güya sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki her ümmetin bir firavunu vardır. Bu ümmetin firavunu ise Muaviye'dir. Şimdi kendisini Hazreti Ali'ye nispet edenler bunları uydururlar da. Kendisini Hazreti Muaviye'ye nispet edenler durur mu? Onlar da uyduracak. Onlar da şöyle uyduracaklar. Güya Cebrail bir gün elinde altından bir kalem olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Allah'ın sana selamı var. Ey Resulullah dedi sonra Allah diyor ki ey Habibim ben bu kalemi yüce arşımdan Muaviye'ye hediye ediyorum. Bu kalemi ona ver ve bununla ayetel kürsüyü yazmasını söyle. Onlar da böyle bir hadis uyduracak. Çünkü o manada o mücadele hadisler üzerinden yürüyecekse karşı tarafta Hazreti Ali'nin taraftarlarına karşı bunu söyleyecek. Tabi buna benzer ifadeler sadece o ilk dönemle sınırlı değil. Bakın şimdi o uydurma hadislerinin içerisine kaderiye için, mürciye için, mutezile için, cehmiye için, cebriye için hatta fıkı mezhepler için. Mesela İmam Ebu Hanife için, İmam Şafii için hem lehte hem aleyhte uydurulmuş hadisleri göreceksiniz. Tek bir tanesini söyleyeyim size. Güya demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimde Muhammed bin İdris adında İmam Şafii kastediyor bir şahıs zuhur edecektir. O ümmetime şeytandan daha zararlı olacaktır. Ümmetimin arasından Ebu Hanife denecek bir zat gelecek ki o da ümmetimin ışığı olacaktır. Bir taraftan öyle bir taraftan böyle bir taraftan da İmam Ebu Hanife'yi haşa deccal gibi gösteren rivayetler de var. Dolayısıyla bu fırkalaşma bu taassup ne yazık ki bu manada bazı taraftarlara bu yanlışları yaptırmıştır. Dördüncüsü kabile kavim ve ailelerini yüceltme arzuları. Bakın mesela bu uydurma rivayetlere. Abbasileri, Emevileri, Emevileri Türkleri, Kürtleri, Farsları hem yücelten hem alçaltan rivayetler okursunuz. Arapların mesela en hayırlı insanlar olduğunu söylerler. Mesela cennetteki dilin Arapça olduğuna dair. Bir rivayet var elimizde sahih bir rivayet ama ona hemen bir, bir cümle ekleniyor diyor ki diyorlar ki cennettekilerin dili Arapça cehennemliklerin dili Farsça. Ne yapacak? Farsları cehenneme gönderecek onun için o sözü söyleyerek bunu söyleyecek. Onlar da boş durmayacaklar diyecekler ki Farslar şüphesiz Allah gazaplandığında vahyi Arapça indirir memnun ve hoşnut kaldığında ise vahyi Farsça indirir. Bunu da onlar karşıt olarak söyleyecekler. Dolayısıyla kabile, kavim ve aileleri yüceltme arzusuyla böyle rivayetler de var benim güzel kardeşlerim. Bölgeler için var, yerler için var mesela bazen ve vesselam efendimiz bazı bölgelere sahih anlamda rivayetlerle belli şeyler söylemiştir. Ama bazen de başkaları kalkıp bu manada Allah Resulü'nün söylemediğini Resulullah'a nispet ederek bazı şeyler söylemişlerdir. Beşincisi ise şahsi menfaat, manevi nüfuz ve itibar görme arzuları. İnsanların en önemli zafiyetleri bu. Sultan mesela o gün itibar görmek istiyor yanından. Hep bilinen bir rivayet ben de onu söyleyeyim. Yalancılığıyla ve riyakarlığıyla meşhur Kıyas bin İbrahim isimli birisi. Bakın biraz sonra söyleyeceğim bu yalancıların hepsini biliyoruz biz bunlar gizli saklı değil bu yalancılar alimlerimiz tarafından tespit edilmiş. İşte o yalancılardan bir tanesi Kıyas bin İbrahim Abbasi halifesi Mehdi'nin huzuruna giriyor bakıyor ki Mehdi güvercinlerle oynuyor yarış yaptırıyor e halifeden atiye koparmak için hediye koparmak için Şöyle isimleri diziyor kale fulan kale fulan kale fulan haddesane neyse sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ok deve at ve kuş yarışlarından başkası için ödül almak helal olmaz. Sözden çok hoşnut oluyor Mehdi on bin dirhem atiye veriyor bu yalancıya Kıyas bin İbrahim'e sonra haberdar oluyor Mehdi haberdar oluyor ki aslında hadiste kuş yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş o diğerlerini ama kuşu bu ilave etmiş. Sırf halifenin gönlünü kazanmak için çağırıyor Kıyas bin İbrahim'i. Senin şu kafan yok mu şu kafan tam bir yalancı kafasıdır diyor ve ona gazaplanıyor. Ona sinirlendiğini ifade ediyor. Bunun gibi örnekleri okursunuz bu mevzuat kitapları içerisinde. Özellikle sultanlardan bu manada bazı şeyler elde etmek için. Muhtar es isimli birisi var tarihte ben de ara ara o ismi size söylüyorum. Çağırıyor zamanındaki meşhurlardan birisi ben diyor ileride halife olmayı arzuluyorum. Hadi bana Allah Resulüne isnat ederek halifeliğime ait bir hadis uydur. Adam diyor ki uyduramam çok ısrar ediyor ne kadar vereceksin şu kadar. Onun yarısını ver sahabe adına uydurayım diyor. Ben çünkü korkuyorum Resulullah'ı uydurmaya ama çok ısrar edince hiç değilse yarısını ver sahabe adına uydurayım diyor. Muhtar es kesmiyor sahabe. Hayır diyor bana Resulullah adına uydurursan sana veririm diyor. Adam da korkuyor Allah Resulü adına uydurmaya öylece Muhtar es vazgeçiyor. Böyle örnekler çok benim güzel kardeşlerim bir de bir hastalık var ki o hastalık bir dert zaten. Özellikle Hicri 2. asırdan sonra kıssacılar yayılıyor İslam coğrafyalarında. Kıssalar anlatıyorlar hiçbir dayanağı olmayan ve o kıssalarla İslam toplumunu ifsad etmeye çalışıyorlar. Tabi hadis alimleri onlarla ciddi mücadeleler veriyorlar ama ne yazık ki onların bu manada zararları oluyor. Bir tek rivayet o konuda söyleyeceğim. Ahmet bin Hanbel ile Yahya İbni Ma'in ki ikisini de çok iyi biliyorsunuz Yahya İbni Ma'ini belki biraz bilmezsiniz ama muhakkak bilmeniz ve tanımanız gereken bir hadis alimidir. Rasafe mescidinde namaz kılmak için girerler. Namaz biter bir vaiz bir kıssacı çıkar kürsüye ve başlar size bir kıssa anlatacağım der. Silsileyi söyler Ahmet bin Hanbel ile. Yahya İbni Ma'in'den duydum der onlar da şundan duydu onlar da bundan duydu diye diye anlatır. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu der. Kim? La ilahe illallah derse Allah bunun her bir kelimesi için bir kuş yaratır. Gagası altından tüyleri mercandan kanatları şundan tırnakları bundan tam 20 sayfa. 20 sayfalık bir kıssa anlatır bunun üzerinden. Ahmet bin Hamben ile Yahya İbni Ma'in ikisi böyle birbirlerine bakıyorlar. Ya biz bunu söylemedik biz böyle de bir şey bilmiyoruz bir şey de söylemiyorlar söyleyemiyorlar sabrediyorlar. Neyse kısacı bitiriyor tabi sonra onlar niye anlatılır para toplamak için milletten para toplanıyor. Yahya İbni Ma'in adamı şöyle çağırıyor bu da koşa koşa gidiyor herhalde diyor bu da bana bahşiş verecek. Sen diyor biraz önceki kıssayı kimden duyduğunu söyledin. Yahya İbni Ma'in la Ahmet bin Hambel. Ben Yahya İbni Ma'inim bu da Ahmet bin Hambel. Vallahi biz böyle bir hadis ne duyduk ne de naklettik sen kimden duydun? Adamın ar damarı çatlamış. Diyor ki ben Yahya İbni Ma'in'in ahmak bir adam olduğunu duymuştum zaten. Sen ne kadar ahmak bir adamsın. Yeryüzünde bir tane mi Yahya İbni Ma'in ile Ahmet bin Hambel var? Bir sürü vardır. Hatta ben 18 tane Ahmet bin Hanbel Yahya İbni Ma'in biliyorum. Onlardan uyduruyorum. Bunları söylediği zaman onlardan naklediyorum. Uydurum diyor muydu? Onlardan naklediyorum. Bunları söylediği zaman Ahmet bin Hanbel bir utanıyor böyle yüzünü saklıyor. Adamın o sözlerinden Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh utanıyor. Bırak diyor bırak bu yalancıyı gitsin diyerek Yahya İbni Ma'in'e onunla konuşmamasını söylüyor. Bunlar var benim güzel kardeşlerim. Şimdi bunların varlığı hadis külliyatına yaklaşımımızda asla bir arıza oluşturmamalı. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Geçmiş derslerde de bir sürü kaynak size naklettim. Bugün de bunları bir sürü kaynaktan derleyerek sizin huzurunuza getirdim. Hadis kaynaklarını biraz tanlayan bir kardeşiniz olarak bir tespit söyleyeceğim. O alimlerimiz Allah hepsinden ebeden razı olsun sahih rivayetleri derleme adına ne kadar ciddi bir gayret ortaya koymuşlarsa uydurma rivayetleri toplama adına da aynı gayreti koymuşlardır. Onun için bugün sahih rivayetleri derleyen kitaplarımızın sayısının %20'si civarında uydurma rivayetleri bize aktaran kitaplarımız var. Dolayısıyla sapla saman birbirine karışmış değil eğer birileri kalkar şimdi bizim burada söylediklerimizle e, biz nasıl çıkacağız işin içinde bu kadar uydurma rivayet varsa biz nasıl sahihini yalanından doğrusunu yanlışından ayıracağız derse bu söz bilmeden cehaleten söylemiş bir sözdür. Çünkü bu uydurma rivayetleri bize kadar ulaştıran zaten bu alimlerimizin gayretleri. Bakın göreceksiniz ben birkaç tane isim söyleyeyim. İmam Acluni'den İbnül Cevzi'ye İbnül Cevzi'nin bu, bu manadaki mevzuat kitabı önemlidir. İmam Zehebi'den İmam Şefkaniye Aliül Kari'den İbnül Arrak'a kadar. Yüzlerce alim bu konuda eserler ortaya koymuş ve bu konuda işin nasıl olması gerektiği konusunda bizleri uyarmışlardır. Yapılan bir yanlış var bu konuda onu söyleyerek ben sözümü bitirmek istiyorum. Bazen bazı hocalarımız bazı kardeşlerimiz mevzuat kitaplarından nakillerde bulunuyorlar. Mesela çok yaygın olduğu için hepimizin elinde özellikle İmam Acluni'nin keşful kafasından İmam Aciluni'nin keşful kafasında geçiyor şu hadis tamam İmam Aciluni'nin keşful kafasında o hadis var ama o hadisin bir değerlendirmesi var da oraya İmam Aciluni ne diyor o hadisi değerlendiriyor mevzu mudur? Başka bir nitelendirme mi yapıyor? Neresinde sıkıntı var? Bunları tek tek söylüyor. Sen İmam Acununi'nin keşful kafasında bu hadis var diyerek geçemezsin. O değerlendirmeyi mecburen paylaşmak zorundasın. Yoksa Allah korusun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayan bir sözü nakletmiş olursun. Onun söylemediği bir sözü. Ona isnad ederek söylemiş olursun ki biraz önce söylediğim o tehlikeyle karşı karşıya kalırsın. Onun için benim güzel kardeşlerim konuştuğumuz alan dindir. Dinimiz her şeyimizden daha öncelikli ve daha önemlidir. Biz yiyecek alırken bile ne kadar dikkat ediyoruz, elbise alırken ne kadar dikkat ediyoruz... Onun 10 on katı 100 katı hatta 1000 katını dinimizle alakalı meseleleri konuşurken ortaya koymak durumundayız. Bizim dinimizde kimsenin zam yapacağı bir alan yok çünkü bu din kemale erdi nimette tamamlandı. Kimsenin zam yapmaya hakkı yok kimsenin iskonto yapmaya da hakkı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyledi kalemler kırıldı defterler dürüldü. Allah Resulü'nün söylediği bizim için bitmiştir. Ulema da oradan aldığı şeyle bu dinin yaşanabilirliğine ait bize yollar oluşturuyor ki o yollara biz işte mezhep diyoruz. Şimdi o imamlarımızın büyük bir gayretle ortaya koydukları şeyle yetinip aziz dinimizi anlayıp bu manada şüphelere kapıları kapatıp asıl olması gerekenin ne olduğu konusundaki hassasiyeti ve önceliği Devreden çıkarmadan bir gayret ortaya koymak zorundayız. Benim duam arzumu ki Allah bizi bu nebevi mirasın sadık talebelerinden eylesin. Şu veladet günlerini bizim de doğumumuza vesile kılsın. Ümmeti Muhammed'in yeniden bir kez daha dirilmesini şahlanmasını Allah nasip eylesin. Çok büyük bir zillet içerisindeyiz. Öyle bir zillet ki şu anda anlatıp sizin de kendimin de moralini bozmak istemem ama çok büyük bir zillet içerisindeyiz. Gözümüzün içine baka baka küfür var bizimle alay ediyor. Peygamberin şehri olan Mekke'nin ve Medine'nin dini otoritesi Mescidi Aksa'ya, Kudüs'e ait şeyler söyleyeceği yerde başka başka şeyler söylüyor. Bu bir zillettir bizim için. Bu zilletten kurtulmanın en önemli yolu da Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sarılmaktır. Allah bizi o sarılanlardan eylesin. Amin. Bahtiyar olanlardan, bu manada şeref kazananlardan eylesin. Amin. Şerefi yanlış yerlerde bizleri aratmasın. Amin. Asıl şerefin Allah'ın katından olduğu bilinciyle bizleri yürütsün. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahir en enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة